Bismillahirrahmanirrahim Dünya hayatının ahirete göre kıymeti Gerçekten oldukça düşüktür Fakat Bir de şu gerçek var Az önce çerçevesini çizmeye çalıştığımız tarzda Dünyaya Bakmak mümine has bir husustur. Kafirler ise bir türlü bu bakışı kabullenemezler. Kabullenmek istemedikleri için de sürekli olarak işin kendiliğinden, kendilerinden kaynaklanmadığını, iman etmemenin sebebinin veya bu hakikatleri kabul etme iş sebeplerinin kendileriyle alakalı olmadığını, Hakikat diye kendilerine takdim edilenin aslında bu konuda kendilerini rahatlatmadığını, tatmin etmediğini anlatmak isterler. Ve derler ki ne yapalım sizin bu getirdiğiniz bilgiler veya sizin bize teklif ettiğiniz nizam o kadar isabetli, güçlü, sağlam delillere dayanmıyor demeye çalışırlar. İşte bu 27. ayet-i kerime bu hususu dile getiriyor. Esaided billah ve يقول <رَبِّه> Ayrıca kafir olanlar onun üzerine Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi derler. Rabbinin e, Rabbi tarafından onun üzerine bir ayet indirilmeli değil miydi derler. Onların ayet diye kastettikleri ve bekledikleri Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde çeşitli şekillerde zikrediliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden, sünnet-i bunu öğrenebiliyoruz. Örneklerini görebiliyoruz. Mesela ne demişlerdi? Safa tepesi altın olsun. Efendim, senin içinde şarıl şarıl ırmakların aktığı üzümlerin, hurma ağaçların vesairelerin olduğu Bağların, bahçelerin olsun. Ge bir merdiven daha çık gibi. Daha önceki peygamberlere, ümmetler ne demişlerdi? Bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Veya salih kavmi ne demişlerdi? Şu kaygıdan bize bir deve çıkart. Hem de olaylık gebe olsun. Yani hemen doğru versin bir de. Bu şekilde tekliflerle imana karşı çıkarak imanın böylelikle delillerinin evet söyleyeyim eksik olduğunu da ima etmeye çalışıyorlardı. Oysa ne peygamberin nübüvvetinin delilleri de bir azlık var, ne de Cenab-Allah'ın rububiyet ve uluhiyetinin hak ve kaçınılmaz gerçek olduğunun ortaya konulması için gerekli delillerde bir azlık var. Hepsi fazlasıyla mevcut. Fazlasıyla mevcut. İster kendi nefsimize bakalım, ister kainata bakalım. Allah'ın varlık ve birliğinin Allah'ın bu kainat içerisinde mükemmel ve eşsiz bir nizam kurduğunun delil Eksik kalmış bir delili veya delili eksik var mıdır? Eksik, delil bakımından bir eksikliği var mıdır? Bu hakikatlerin. Asla fazlası var, eksiği yok. Peki bu kainatı bu nizam, ve bu intizam, bu mükemmellik içerisinde yaratan insanı bu özellik ve kimliğiyle yaratan özellikleriyle hatta yaratan Cenab-ı Allah'ın bu kulunu bu haliyle Başıboş bırakacağını da kabul edebilir miyiz? Ekmeğe imkanı var mı? Bugün çok affedersiniz bir hayvan bile başıboş değildir. Bir atom bile başıboş hareket etmiyor. Bir hücre bile gelişigüzel hareket etmez. Hareket etseydi faraza gözlerimizin ara sıra anne karnında bir insan yaratılırken ayağında olması lazım. Sırtında olması lazım vesaire. Yani bu nizam ve intizamın bir şaşması bozulması gerekiyor. Yok hiç böyle bir şey. Ne yandan bakarsanız bakınız, kafirlerin söylediklerini haklı çıkartacak bir taraf yok. Onun için onun üzerine Rabbinden bir ayet, bir delil, bir belge, bir mucize İndirilmeli değil miydi sözleri sadece inatlarından ve işi yokuşa sürmek üzere söyledikleri bir gerekçedir, bir mazerettir. Böyle diyenlere peki oldu haydi size bir delil gösterelim diye cevap vermek de bu gibi maksatlarla işi yokuşa sürmek istiyor. İnkar etmek istiyor, inatlaşmak istiyor. Böyle diyene de iyi sen inatlaşsan da ben sana delil göstereceğim olmaz çünkü ortada delil kıtlığı yok ifade yerindeyse. Çok delil var, sayısız delil var görmek isteyen için. Görmek istemiyorlar. Onun için Cenab-ı Allah ona şöyle cevap vermesini emrediyor Peygamber Efendimiz'e. قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضُلُّ مَا يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ De ki Allah dilediği kimseye dalalet verir ve dönene, hak yola dönene de kendisine yol bulması için hidayet verir. Burada tabi biraz bazı kafaları belki kurcalayabilecek olan bir ifade Allah dilediğini dalalete bırakır, dalalete düşürür. Saptırır yani. Kur'an-ı Kerim'den sünnet-i seniyeden anlaşılan şu ki ki öyle olması gerekiyor kainatta Allah'ın iradesi dışında hiçbir şey meydana gelmez yine Kur'an'ın naslarından ve sünnet-i seniyenin hükümlerinden biliyoruz ve anlıyoruz ki Cenab-ı Allah kimseye hidayet, dalaleti ne yapmaz zorla dayatmaz o halde dalalet iradesini ilk olarak kul gösterir kul dalaleti tercih eder Cenabı Allah da kendi iradesine uygun olarak onun sinesini yapar, dalaletini halk eder. Onu dalalete kendisi istedi çünkü. Onu dalalette bırakır. Ama ona dönmek isteyene de hidayet verir. Eğer zaten Allahü u Teala'nın dalalette kal bırakmak gibi bir zorlayıcılığı olsaydı ayetin devamı bu şekilde gelmezdi. Çünkü bir taraftan Bakıyorsun Allah mecbur ediyor dalalete. Bir taraftan da isteyen bana dönebilir diyor. Bu bir çelişkidir. Bu şekilde anlaşıldığı zaman ayeti kerime ki doğru olan da budur. O zaman ayeti kerime de devamıyla doğru olarak anlaşılır. Allah'a dönenlerin durumu ne olur peki? Çok önemli. اَلَّذ۪ينَ ve وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُونَ بِذِكْرِ اللّٰهِ o kendisine dönenler kimlerdir? Onlar öyle kimselerdir ki iman etmişlerdir. Ve Allah'ı zikrederek kalpleri yatışır, kalpleri mutmain olur, kalpleri huzur bulur, rahat eder, dinlenir. Allah'ı zikretmek. Siz bu psikolojik vakalar psikolojik rahatsızlıklar nedendir? Bunun tek sebebi, en büyük sebebi, en azından haydi tek sebep demeyelim, biraz daha ihtiyatlı ifade kullanalım. En büyük sebebi Allah'ın az hatırlanmasıdır. Allah'ı hatırlayan bir insan bir mümin Allah'ın kaderiyle her şeyin cereyan ettiğini evvela bilir, hatırlar, ona iman eder. Sıkıntıları varsa, sıkıntılarını onun gidereceğine iman eder. Kalbini evvela ona açar. Kime giderseniz gidiniz. En azından sizi dinlemekten bir noktadan itibaren usanır. Size en çok tahammül edecek bile olsa... Bir noktadan itibaren sizinle olan alakasını bu konuda, size olan alakasını azaltır. Hele bir de psikiyatriste giderseniz sizi dakikası 5 liradan faraza dinler. Ve onun gibi bir şey faraza. Ne aldıkları benim gözüm yok, ben bilgilendirmiyor. Belki de almaları da gerekiyor. O ayrı bir konu. Fakat bizim meselemiz o değil. Onların almaları, vermeleri o değil. Ama Cenab-ı Allah bir, evvela dua ettiğimiz zaman Cenab-ı Allah'a içimizi açıyoruz ve ferahlıyoruz. İkinci olarak Cenab-ı Allah'ın duamızı kabul edeceğine olan bir inancımız bizi manen yükseltiyor. O sıkıntıyı hafifletiyor. Üç, her şeyin bir ecelinin bir kaza ve bir kader neticesiyle meydana geldiğini, bir miktarının bir ölçüsünün olduğunu ve nasipse bu ölçünün bir gün gelip dolacağını ve artık feraha çıkacağımızı imanımızla zaten bilmiş olacağız. Dolayısıyla eskilerin deyimiyle bu da geçer yahu diye hayata esnek bakarız. Hayat bizi şimdiki zavallı insanlığı gerdiği gibi germez. Sıkıntılar, çaresizlikler bizi dünya bitti anlayışına getirmez. Her şey bitti artık ben ne yapacağım? Yok öyle bir şey. Mümin için her zaman birkaç ümit kapısı vardır. Biz buna inanıyoruz. Kapıları açanın da kapatanın da olduğuna iniyoruz. Çünkü biz yani mutftehl ebbab iftehlene khair diye dua ediyoruz. Ey kapıları açan Allah'ım! bize en hayırlı kapıyı aç. Mümin camiden namazı kılıp çıktığı zaman ne dua eder? Allahum mutftehl ebbab rahmeti diye dua eder. Allah'ım bana rahmet kapılarını aç. Namazdan çıktın, işine gideceksin. İnsanlarla iç içe gideceksin. Onlardan şer gelmesin diye dua ediyorsun vesaire vesaire. Rahmet kapılarını bana aç diyorsun. Her vesileyle Allah'ı zikretmek var ya, işte az önce bahsettiğimiz aslımızın en ciddi ıstırabı psikolojik rahatsızlıklar sinirsel asabi rahatsızlıklar akli rahatsızlıklar dengesizlikler ruhsal bozukluklar ne derseniz deyin bu türden bütün manevi hastalıkların en ciddi tedavisidir Allah'ı zikretmek Allah'ı hatırlamak haline ve durumuna göre Allah'ı hatırlamak çok başarılısın çok bilgilisin, çok zenginsin, farazan. Diyeceksin ki bu başarı Rabbimin kısmetidir. Hamdolsun sana Rabbim. Burada Allah'ı böyle zikredersin. Çok bilgilisin, Allah sana çok ilim nasip etti. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Rabbim bu bilgimi senin yolunda kullanmayı nasip et diye alçak gönüllülük gösterirsin. Benim de bilgim Musa Aleyhisselam'ın da bilgisi, Hızır Aleyhisselam'ın da bilgisi. Ve bütün mahlukatın bilgisi bir araya gelse ne kıymet ifade eder ki. Ve her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Ayetini de hatırladığı zaman bir mümin, alim ilminden eğer gurura kapılacaksa Allah'ı böylelikle hatırlar ve tekebbüre yönelecekken tevazuyu hatırla. Allah bunları da böyle hatırlatır. Darlık ve sıkıntı içerisindesin. Bir takım belalar, müsibetler Rabbim vermesin kimseye. Sıkıntılarla karşı karşıyasın. Rabbim beni imtihan ediyor diyeceksin. Rabbim şükür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim, isyan mı edeceğim diye beni sınıyor diyeceksin. Çünkü ayet kelimen de belirttiği gibi liyablu ani aşkuru am akfur. Şükür mü edeceğim lan körlük mü edeceğim? Hayır ve şer bize şükür ve küfür ve ne bulukum bil hayır ve şerli fitne diyor ayet kerime, değil mi? Sizi sınamak üzere fitne olmak üzere hayırla da şerle de deniyoruz. Hepsi deneme. Aa, Sınav içerisinde olduğumuzu hep hatırladığımız takdirde o sınavın mahiyetine uygun sınanmakta olduğumuz o anlarda Allahü Teala'yı ona göre hatırladığımız zaman kalbimiz Allah'ı hatırlamakla mutmain olur işte o zaman. Kalpler o zaman Allah'ı hatırlayarak mutmain olur. O zaman acı bile olsa Rabbimizin takdiri diye o acı hayatı severiz. Niçin? Çünkü acım boşa gitmiyor deriz. Benim neler çektiğimi bilen bir Rabbim var. Yanımda kendisi için katlanılan bir dikenin bile boşa gitmediği ve bunu bilen bir Rabbim var. Sabredenlere mükafatı hesapsız olan bir Rabbim var diye hatırlandığı zaman ızdırabın dilemi bile mümin için güzel bir tarafı olur. Bu durumda mümin isyan etmez. İfade edense bazı cahillerin zaman zaman musibetler karşısında söyledikleri gibi ya Rabbim için ben demez. tövbe estağfurullah. Yani hemen, hemen söyleyeyim başkasına inandırma beni acıtmaz. Bu kadar bencil mi olduk yahu? İfadeye bak. Hem isyan hem bencillik. Niçin ben? Yani başkası olsa bana değmeyecek. Bir şey olmaz. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Biz nasıl bu kadar düşebiliriz? Aksine biz kendisi için sevdiğini kardeşleri için sevmeyen imanı kamil olmaz diye iman eden kimseleriz. Bu hadisi bilerek ve bunu yaşamaya çalışan insanlarız. Mümin budur. Mümin, benim ayağıma dayayan taş hiçbir kardeşimin ayağına değmesin demekle de kalmaz. Kardeşimin ayağına değeceğine benim ayağıma varsın değilsin der. İşte o zaman her şeyin Allah'ın rızası, kaderi, takdiri, halkı var etmesiyle meydana geldiğini hatırlıyorsun. İster nimet olsun, ister sıkıntı, ister bela, ister musibet, ister refah, saadet her neyse o zaman bunlara göre tavrını takındığın zaman İslam'ın sana emrettiği ve Allahü Teala'yı o vaziyetine uygun bir şekilde hatırladığın zaman Kalbin Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Yani her bir hale uygun kısacası her bir hale uygun Allah'ı hatırlamak kalbi mutmain kılar. Bu şekilde mutmain olan rahat bulan huzur bulan bir kalbin sahibinde de günümüzde bilinen türlü türlü manevi hastalıklar sinirsel asabi gerginlikler vesaireler vesaireler Ruhi bunalımların hiçbirisi Allah'ın izniyle ortada çıkmaz. Nasıl ki insanı maddi hastalıklarda karşı korumak için koruyucu hekimlik diye bir şey varsa, manevi hastalıklara karşı, bu gibi dediğim gibi ruhi ve psikolojik hastalıklara karşı korumak için tek bir ilaç, insanların dini doğru anlamaları ve dini yaşamalarıdır. Başka türlü değildir. Bu, budur. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا عَمْلُ الصَّالِحَاتِ İşte, onlar aynı zamanda öyle kimselerdir ki, iman edip salih amel işleyenler, yeni bir cümle olarak da görülebilir, öncekiyle e, cümle olarak bağlantısı yok, yeni bir cümle, o zaman anlamı şöyle olur, iman edip salih amel işleyenler var ya, تُوبَا <Sessizlik> لَهُمْ Ne mutlu onlara! Onlara mutluluk vardır. Her şeyin güzelliği vardır. Ve hüsnüme ab ve güzel bir dönüş vardır. Dönüşün güzeli onlarındır. O da cennettir. Bir görüşe göre de Tuğba cennetteki en büyük en güzel ağaçlardan birisidir. 30. ayet-i kerimeye gidiyoruz. Ondan sonra bakın ayet kerime bir şeye gönderme yapacak. Şimdiye kadarki buyruklara yani. Kezalike erselnâke fi ummeh. İşte biz bu şekilde seni bir ümmet içerisinde bir rasul olarak gönderdik. Yani bu surede başından itibaren anlatılan buyrukları ihtiva eden bir risalete. Emir ve irşatları ihtiva eden, kapsayan bir risalete sahip olduğun halde seni böylece indirdik, gönderdik. İşte seni böyle bir peygamber olarak gönderdik. Bu mesajları taşıyan bir risaletin, bir mesajın sahibi olarak seni gönderdik. Öyle bir ümmet, bir ümmet arasında, içerisinde. Ümmetlerden bir ümmet. Ama, Kad halet min kablihe umemun. Bu ümmetin içerisinde bu ümmetten önce daha başka ümmetler de geçmiştir. Peki ne için seni gönderdik? لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَ اِلَيْكِ Sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın diye kendisinden birçok ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmet içerisinde seni böylece gönderdik. Ve hum yekfuruna bir Rahman. Halbuki bu ümmet bu aralarında seni gönderdiğimiz kendi sana vahyedileni kendilerine okumak üzere gönderdiğimiz bu ümmet ne yapıyor? Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. Bunca rahmet, inayet ve ihsanına rağmen ve en büyük rahmet olmak üzere seni onlara rasul gönderme rahmetimize rağmen onlar yine de bu rahmetleri ihsan eden erham olan Allah'ı inkar ediyorlar. mankörlüğün en büyüğü yani kimse küfrün azabı büyüktür diye düşünmemeli. Çünkü yapılan inkarın büyüklüğünü tasavvur edebilirsek var ya. Belki bize o azap az bile gelir. Ebedi cehennem azabı az bile gelir. Cenab-ı Allah'ın en değerli, en seçkin kullarıdır peygamberler. Ve en sevdiği kullarına bu gibi cahil cühelanın müşriklerin, ayak takımının manevi olarak Değersiz bunların evet o yüce şahsiyetlere türlü türlü eziyetler göstermesine rağmen ve Cenab-ı Allah bunların böyle olacağını bilmesine rağmen sırf insanlara karşı delilin kesin olarak ortaya konulmasını sağlamak ve tamamlamak için o yüce şahsiyetleri buna rağmen gönderiyor. Ve bunca delilin mevcudiyetine rağmen ve insanlar yine inkar ediyor kafirler. Münkirler yine inkarlarını sürdürüyor. Diğer taraftan küfre destek olacak kainatta ne ilmi ne akli ne de peygamberlerden gelen nakli bir delil yok. Buna rağmen yine inkar ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir kimseye biz durup dururken bir yalancı diyebilir miyiz? Onun yalanını veya yalandan doğan türlü türlü kötülükleri görmeden, tespit etmeden ona yalancı dememize imkan var mı? Dersek haklı olabilir miyiz? Bu sıradan insanlar için böyledir. Üstüne üstlük bu insan bize sürekli olarak bize her türlü iyiliği de yapıyor. Her türlü güzelliği de yapıyor. Bizim her türlü ezamıza, cef cefamıza da katlanıyor. Cahillik ediyoruz, o bize halim davranıyor. Güzellikle iş yapıyor. Güzellikleri gösteriyor. Doğrulukları gösteriyor. Ve gerçek olduğundan son derece emin olduğu kendisine bildirilen gerçeklerin, yalanlandığını yine bu insanlardan bu kadar iyi davrandığı kimselerden yine buna şahit oluyor bu insanlara reva görülecek bir davranış mıdır bu ondan sonra birileri kalkacak diyecek ki küfre verilen bu ceza büyük değil mi? veya büyük görecek bir gün gelecek cehennemde bitecek diyecek benim havsalam almıyor E nasıl olsa bitecek sen git o zaman. Böyle şey olur mu ya? Kastımız bu konuda bir takım ilmi endişelerle gerçekten alimane tahliller yaparak cehennemin efendim, ebedi olamayacağını olmayacağını söyleyen görüşlere gönderme yapmak değil. Bu işi sığlandıranlar var onlara şey diyoruz. O ayrı bir konudur. İşte diyor Cenab-ı Allah bu şekilde sana vahyettiğimizi kendilerine okumak üzere, kendilerinden önce birçok ümmetler geçen bir ümmet içerisinde gönderdik. Burada kendilerinden önce birçok ümmetler geçen tabirin üzerinde de durmamız lazım. Buna da biraz bir iki kelimeyle değinmek lazım. Cenab-ı Allah böylelikle geçmiş ümmetlerin, Sonradan gelen ümmetler için aslında bir ibret vesilesi olduğunu anlatmak istiyor. Günümüz dünyasında tarihe İslam'ın ve Kur'an'ın bakılmasını istediği bakıştan farklı bir şekilde bakılıyor. Tarih, ya işte vay be neler yapmışlar, bitti, geldiler geçtiler, öyle değil. Hangi şartlarda geldiler? Hangi şartlarda bir takım sonuçlarla karşılaştılar ve hangi şartlarda yaşadılar? Nerede yanıldılar, nerede hata ettiler, nerede isabet ettiler? Ondan ibret alalım diye geçmiş ümmetlerin bizim için tarihinin öhemmiyeti var. Yoksa yaşadılar, gittiler, hiç üzerinde durma. Tarihin buna bir kıymeti olmaz ki bana faydası olmaz. Buna dikkat etmek lazım. Onlar bu şekilde inkar etseler diye bile, rahbani her şeye rağmen inkar etseler bile sen kul huve rabbi ilahe illah. De ki o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi metaab. Ben sadece ona güvenip dayandım ve tövbem de onadır, dönüşüm de onadır. Ona tövbe ediyorum, ona dönüyorum eğer bir yanlışlık yaparsam ona dönerim yanlışlığından. Herhangi bir dünyevi zaruret veya dünyevi bir menfaat dolayısıyla değil. O o yanlışı doğru bulmadığından bana onu yakıştırmadığından mümin olarak dönüyorum. O şekilde Allahü Teala ve kul hua Rabbi diye hitap etmesi tek tek hepimize aynı zamanda bir manada şu demektir. İsterse bütün beşeriyet doğru yoldan sapsın. Sen o beşeriyete bunu haykıracaksın. Diyeceksin ki o Allah benim Rabbimdir ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size karşı bana verebileceğiniz zararlara karşı veya tehditlerinize karşı ben ona tevekkül ettim ve benim dönüşüm onadır diyeceksin. Ali İmran suresinde Uhud harbinden sonraki bir olayda işte bir haberci geliyor. Size askerler toplandılar, üzerinize gelecekler diyor. Ayet-i kerime bununla alakalı olarak diyor ki: "Ellezine qale nasu imana. Allah. Onlar o kimseler ki İnsanlar kendilerine insanlar, öbür insanlar size asker topladılar size karşı. Üzerinize gelecekler. Onlardan korkun. Dedikleri zaman bu onların imanlarını arttırır diyor. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir derler. Allah'a Gerçek imanla gerçekten bağlandığınız zaman bütün dünyaya tek başınıza meydan okursunuz. Dünyanın gücü önünüzde bir kıymet ifade etmez. Efendim zalimlerin sizi tehdit ettikleri imanınızı gereklerini yapmamak için sizi tehdit ettikleri güçleri, tehditleri bilmem neleri vesaireleri topları, tüfekleri, güçleri pek bir kıymet ifade etmez. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dersiniz. kadar. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dersiniz. Ona dikkat edin. Evet. Allahu akber. Öyle bir ayet-i kerime geliyor ki. Kur'an-ı Kerim'in azametine dikkatimizi çekiyor. Bu ayet-i kerimenin lafzan yakın bir başka yerde zannederim. En am suresinde de geçiyor. Estaizu diyor ki وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اَوْ قُطْتِعَتْ بِهِ الْأَرْضِ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى Eğer bir Kur'an ile dağlar yürütülecek, yer paramparça edilecek, ve kendisiyle insanların konuşturulacağı bir Kur'an olsaydı ayet-i kerimede lafızlar burada bitiyor. Şart cümlesi var. Cevabı lafzan yok. Belli. Bir Kur'an olsaydı hangisi olurdu? Lekâne hâzel Kur'an. Elbette ki o Kur'an bu Kur'an olurdu. Eğer okunan bir sözle, okunan bir kitapla Dağlar yerinden yürütülebilecek, yer paramparça edilebilecek, ve kendisiyle ölmüşler konuşturulabilecek, bir Kur'an, bir kitap olsaydı, o Kur'an, bu Kur'an olurdu. Yani Cenab-ı Allah, böyle bir şeyi, bir kitaba nasip etmiş olsaydı, sadece bu Kur'an'a nasip olurdu. Bu Kur'an'ı okurduk, dağlar yerinden yürürdü, bu Kur'an'ı okurduk yer paramparça istediğimiz yerden parçalanırdı. Bu Kur'an'ı okurduk, ölmüşleri diriltirdik. Ama Cenab-ı Allah bu Kur'an'a böyle bir, bu Kur'an için böyle bir şey takdir etmedi. Bu ne demek istiyor? Ha, bu Kur'an, işte ölmüş kalpleri böyle diriltir. Bu Kur'an, işte yaşayan kitleleri ifade ederse, böyle yönlendirir. Yürütecek, doğru yolda yürütecek kitleleri, kalabalıkları, güçleri, imkanları doğru şekilde yürütecek, doğru yolda yürütecek, ölmüş kalpleri diriltecek bir Kur'an varsa işte bu Kur'an'dır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in azametine İlahi bir üslupla fevkalade bir şekilde dikkat çekiliyor. Kur'an'ın azametini anlatmak için elbette ki söz yetmez. Fakat biz Müslümanlar bu dünya halini düşünürsek ve bu kötü halin gerektiği gibi farkına varırsak ve bu kötülüklerin kaynağının Kur'an'dan mahrumiyet olduğunu anlarsak, o zaman Kur'an-ı Kerim'in ne kadar büyük bir kitap olduğunu ifade yerindeyse Kur'ansızlıktan hareketle anlarız. Bu da bir yoldur. Bu da bizim bir imkanımızdır. Bir imkandır, evet. Bizim için bir imkandır. Az önce bu kadar efendim Türkiye'de ve bütün dünyada ruhsal hastalıkların, psikolojik rahatsızlıkların ne kadar çok olduğu resmi olarak bilinmiyor. Fakat genelde söylenen şey şu, resmi kayıtlara geçen rahatsızlıklar fiilen mevcut olanların ancak dörtte birine tekabül ettiği tahmin ediliyor. Kur'ansızlıktan işte. Allah zikredilmediğinden. Allah hatırlanmadığından. Kur'an'a göre bir hayat kurgulanmadığından dolayı. Ben bugün dünyadaki bir paylaşımın, Türkiye'deki paylaşımın adil olduğunu söylemiyorum. Fakat bütün adaletsizliğe rağmen Müslüman bir insan efendim geçip darlığı çekiyor diye tutup kendisini yakmaz kardeş. Allah kimseyi öyle imtihan etmesin. O ayrı bir şey. Fakat söylemek istediğimiz Kur'an hayattan çekilince tıpkı her türlü meyveyi mahsulü veren her türlü ekinin, meyvenin, bitkinin, bostanın, bağın, bahçenin yapıldığı bir arazi. Son derece surak, son derece verimli. Her şeyi güzel. Böyle muhteşem bir bahçe düşünün. Bir arazi düşünün. Her şeyi var ama. Her türlü yaz meyvesi, kış meyvesi, tropikal meyvesi, şu meyvesi bu hepsi. Düşünün böyle. Böyle bir bahçe mümkün mü? Elbette mümkün olabilir tabii. Ama böyle bir şey düşünün. En azından tasavvur. Ve bunun imkanlarının, suyunun, iklimin vesaire her şeyin değiştiğini farz edin. Çölem döndü. Ne kadar büyük bir fark değil mi? Ne kadar büyük imkandan ne kadar büyük imkansızlığa en yüksekten en dibe. Öyle büyük bir fark. İşte Kur'an ile hayat ve Kur'ansız hayat böyle bir şeydir. Hayat yürümüyor şu anda. Sürünüyor. sefalet diz boyu. Zengin fakire, fakir zengine hatta bazen imreniyor. Öyle berbat bir şey. Kimsenin kendi halinden memnun olduğu yok. Kimse rahat değil. Kimse huzurlu değil. Kimse hayattan memnun değil. Niye? Niye bu tatminsizlik? Niye bu itminansızlık? Niye bu huzursuzluk? Niye bu bir şeyden razı olamayış? Hiçbir şeyden bir türlü kimse razı olmuyor. Niye bu doymazlık? Ve niye bu aymazlık? Hep bu husustaki Kur'ansızlıktan hayatımızda ferd olarak da, aile olarak da, cemiyet olarak da, devlet olarak da, insanlık olarak da, ümmet olarak da. Kur'an hayatımızda hak ettiği yeri hiçbirimiz alıyor diyemeyiz. Almıştır diyemeyiz. Yok. Hemen hemen yok hayatımızda Kur'an. Olmayınca da olacağı budur. Olacağı budur. Az önce verdiğimiz bahçe örneğinde o bahçenin böyle olmasının sebepleri var. Sebepler bir araya geldiği için böyle olur. E. Mutlu bir fert, mutlu bir aile, mutlu bir devlet, mutlu bir toplum, mutlu bir ümmet, mutlu bir dünya. En belirleyici ve biricik sebep Kur'an'dır. Kur'an'ın istediği nizamın hayata geçirilmesidir. Bu yoksa Kur'an yani hayatta yoksa insanların hayatında da huzur ve mutluluk olmaz. Barış olmaz, esenlik olmaz, dirlik olmaz. Kardeşlik olmaz, sevgi olmaz, dayanışma olmaz, olumlu hiçbir şey olmaz. Bugünkü dünyanın dediğim gibi tekrar edeyim bu kötü zil nizamın, bu berbat paylaşımın, bu adilsi adaletli olmayan uygulamaların, bu zulümlerin, bu savaşların, bu gaddarlıkların, bu kan içiciliğinin, bu sömürünün ve en önemlisi, İnsanın Allah'ı unutup hatta bazen Allah'a kafa tutacak kadar haddini aşmasının sebebi İslam'dan, Kur'an'ın nizamından haberdar olmamaktır. Bel lillahil emru cemî'â. Yani az önce mucize istediklerinden bahsettik ya, ayet-i kerime bahsetti ya. Böyle sizin isteğinizle her şey olmaz diyor. Aksine... Emir bütünüyle Allah'a aittir. Kul haddini bilsin diyor yani. Emir bütünüyle Allah'a aittir. Hem diyor bakın ayet-i kerime o manada önceki ayet-i kerime ile alakası bu zaten. Efelem yeyesillezine amenu ellev yeşâullâhu lehedennâse cemî'â İman edenler anlamadılar mı ki Bilmiyorlar mı ki, eğer Allah dileseydi bütün insanlara hidayet verirdi. Dolayısıyla, haydi bunlara şöyle bir mucize gösterelim de iman etsinler. Değil. Mucize göstermek ve göstermemek Allah'ın iradesine bağlıdır. Allah dilerse onlar istedi diye değil. Allah, onların isteği Allah'ın iradesiyle örtüşürse o şekilde bir mucize gerçekleşir yani. Ama ve la yazalul zine kferu tusibuhum bima sana Kafirler hiç unutmasınlar diyor. Hiç bu korkuyu hatırlarından çıkarmasınlar, bu endişeyi göz ardı etmesinler. Yaptıklarından dolayı başlarına kıyameti andıran bir musibetin gelip çatacağından Sakın diyor, böyle bir şey olmaz demesinler diyor. Ondan sonra, Ev min Ya da bu musibet onların evlerine, yurtlarına pek yakın bir yeri gelip çarpar. Bu korkuyu duysunlar diyor. Taşısınlar, ona göre kendilerine çeki düzen versinler. Şimdiye kadar mühlet verilmiş olması onlara sonuna kadar bu işin böyle gideceği manasına gelmez. Bunun garantisi değildir. Hatta yati vaadullah ve nihayetinde Allah'ın vaadi gelecektir. İnallah la yuhlifu'l miyat. Şüphesiz Allah sözünden caymaz. Sözünün gereği neyse verdiği sözü gereği neyse vaadi Kime ne kadar vade biçmişse o zamandır. Zalimlerin zulümlerinin de bir vadesi vardır. Kafirlerin tuhyanlarının da bir vadesi vardır. Azgınlıklarının da bir vadesi vardır. Her türlü gaddarlıklarının, kan içicilerinin, sömürülerinin, devlet olsunlar, ferd olsunlar. Bir vadesi vardır. İn Allah yümhilu zalim ve izâ emsekahu lem diyor hadis-i şerif. Allah zalime mühlet verir. Fakat onu yakaladığımı mı bırakmaz. Biz aslında günümüzde çok ibretli insanlık çok ibretli şeylere tanıklık etti. 10 milyona bile varmayan nüfusuyla Libya'daki silahlar belki 200 milyonluk bir devlete yeterdi. O zaman Libya'nın başındaki o tahut kendisi bile zevalinin geleceğini zannetmiyordu. Cenab-ı Allah bizlere böyle bir tağutun Ha, Müslüman olarak hukuken bu şekilde katledilmesini doğru bulmuyoruz ayrı bir şey. Fakat en azından böyle büyük konuşan bir tağutun Allahü Te Teala'nın takdiriyle nasıl yerlerde süründürüldüğünü gösteriyor. Nasır'ını mı görmedik? Daha önceki tağutları mı görmedik? Stalin'ini mi görmedik, Maos'unu mu görmedik, Tito'sunu mu görmedik? Bunlar hep biz hayattayken gittiler. <gülüyor> Cenab-ı Allah onun için herkese bir vade az. Bu budur. Şimdiki Suriye tağutu. Babası evet o da ayrı bir tağuttu. Fakat haydi bakalım. Periyodik olarak kafası kafatası su topluyor sürekli olarak şişiyordu. Periyodik olarak doktorlar onun suyunu alıyorlardı. Babası. Bu babasının evet. Hafızası. Babana bak ibret al bari. Vadesi Allahü Teala öyledir. İşte mühlet verir ama ihmal etmez. Ama biz insanlar sabırsızız tabii. Biz adaletin daha erken tecelli etmesini istiyoruz. İsteyeceğiz de. Fakat Allah'ın bir vadesinin olduğunu da bilelim. Fakat duamızı yine eksiltmeyeceğiz. Yardımımızı eksiltmeyeceğiz. Çünkü biz de o Müslüman kardeşlerimizin durumuyla imtihan ediliyoruz. Bizim de böyle bir imtihanımız var. Aman herkes imtihanını kaybetmemeye dikkat etsin ve bilelim ki Allahü Teala her şey için bir vade tayin etmiştir ve Allahü Teala her şeyin vadesi gelince emrini ve hükmünü gerçekleştirir. Allah'tan niyazımız müminlerin sıkıntılarını bir an önce nihayete erdirmesidir. Ümmeti dinine döndürmesidir. Ümmet arasındaki ihtilafları da varsa ihtilafları çözmesi Muhtemel çıkabilecek ihtilafları da rahmetiyle, lütfuyla, inayetiyle önlemesidir. Çünkü biz inanıyoruz ki Müslümanların İslam'a doğru bir şekilde dönmesi, dönmelerinin önündeki engellerin tek tek ortadan kalkması yine netice itibariyle beşeriyetin de hayrınadır. İnsanlığın da hayrınadır. Cenab-ı Allah inşallah Müslümanlar vasıtasıyla beşeriyet için çok güzel hayırlar takdiri buyuracaktır. Takdir buyurmuştur. Zamanı gelince gerçekleştirecektir. Subhanallah Rabbi ki Rabbiül yasifun. Ve alamin